Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina men yahdihi Allahu fala mudilla leh wa men yudlil fala hadiya leh ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa abduhu wa salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin ve Bugün 27 Kasım 2009 cuma İman serisi Derslerimizin 11. dersi. Tevfik Allah'tan. Fırkaların görüşünü zik zikretme sadesinde devam ediyoruz inşallah. Ehli Sünnetin ve Eşarilerin iman hakkındaki söyledikleri makaratları anlattık. İnşallah e, bu derse diğer kalan dört. Çünkü biz başta söyledik yani dedik ki altı tane meşhur görüş var onları zikredeceğiz dedik. Bu altı taneden ikisini zikrettik. ehl Sünnet ve eşarilerin görüşü. Geriye dördü kaldı. Bu dördünü inşallah bu derse sığdırmaya çalışacağız. Evet. Üçüncü görüş kerramiyelerin görüşü. İşte Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani Meşhur ve Ashabının Görüşü. Tamam. Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani ve Ashabının Görüşü. Bunlar diyorlar ki, iman dil ile ikrardan ibarettir. İman dil ile ikrardan ibarettir. Bununla beraber, tabi bunu da söylüyorlar, diyorlar ki bununla beraber her kim kalbinde küfür olarak ölürse cennete giremez. Tamam. O zaman ne? Muhammed İbni Kerram, Es-Sicistani ve Ashabının Görüşü. Üçüncü görüş Bunlar diyorlar ki, iman sadece nedir? Dil ile, tasdikten ibarettir. Ancak bunu söylemekle beraber diyorlar ki, her kim kalbinde küfür olarak ölürse cennete giremez diyorlar. tamam? Şimdi bunu işte Eşari Makalat'ında söyler, İbn Hazım Fisal'ında söyler vesaire. İbni Ebi Yala imanında söyler, El-İyici söyler vesaire. Başkaları taftazani olsun, İbni Teymi olsun, Kadir Abdel Cebbar olsun. Zikrederler kerramiyelerin bu görüşünü vesaire. Ancak ahi, burada dikkat edeceğiz inşallah. Burada bir tembih var. Nedir o? Şimdi ahi, kerramiyelerin söyledikleri Yani kerramiyelerin söyledikleri zikredilir. Ancak bunlar diyorlar ki Münafıklar Cennete yani şöyle söyleyeyim. Yani şimdi e, Kerramiyelerin Şöyle söyledikleri zikrediliyor. Göya bunlar diyorlar ki, münafıklar cennete gireceklerdir. Bak şimdi dikkat et bu lafızlarına. Şimdi Muhammed ibn-i ve eshabının iman hakkında söylediklerine baktığımızda, tarifi noktasında, iman, dille ikrardan ibarettir diyorlar. Şimdi münafık, dil ile ikrarı gerçekleştirdiği için çünkü o münafık nedir? Zahiren İslam'ını zahiren ortaya çıkaran İslam şiarlarını ortaya çıkarmaya çalışan ve ortaya çıkaran Batı'nın küfredendir. Tamam mı münafık? Şimdi bunların bu tarifine göre bunların bazı levazımları var ama ondan önce şimdi kerramiyeler yani kerramiyelerin şöyle dedikleri zikrediliyor. Bunlar diyorlar ki münafıklar cennete gireceklerdir. Neden? Çünkü imanın tarifini dil ile ikrar. Böyle olunca münafıklar cennete gireceklerdir. Hani dedi ki onlar iman dille ikrar diyorlar. Münafıklar da dil ile ikrar ettiği için kendileri mümin oluyor. Yani bu münafıkların kendilerine ne olmuş oluyor? Mümin oluyor ve böylece cennete gireceklerdir diye zikredilir kendilerinden, kerramiyelerden. Kerramiyeler hakkında böyle zikredilir, tamam mı? Ancak devamlı da söylediğim gibi gerek iman derslerinde olsun gerek başka derslerde olsun. Devamlı söylediğim vurgu yaptığım bir şey var. Ehli sünnetin ehli sünnet adildir zaten. Bu ehli sünnetin vasıflarından bir tanesi. Ama biz de eğer ehli sünnete intisab ettiğimizi, ehli sünnet olduğumuzu iddia ediyorsak biz de onların adımlarını, adım adım takip menhecini adım adım takip etmek zorundayız. Şimdi o yüzden devamlı söylediğim gibi adil olmak lazım. İbnü Teymiye'nin de belirttiği gibi adil olmak lazım. Yani bizim bir fırkaya bu duymamız, kim kim e, onlara kim beslememiz üzerinde bulundukları batıl akideden dolayı kim beslememiz vesaire bizi adaletsizlikten uzaklaştırmayacak, tamam mı? İbnü Teymiye diyor ki her kim münafıkların cennete gireceğini bak Kerramiyelerin sözü olarak zikrederse onlar hakkında yalan söylemiş olur. O yüzden dikkat et bak kerramiyeler böyle diyor münafıklar cennete gi girer diyor demedim. Ne dedim? Dedim ki kerramiyelerin, kerramiyelerin şöyle dedi dediği zikredilir. Bunu çünkü tarihte kerramiyelerin görüşü olarak zikreden başka fırkalardan insanlar çıkmış demişler ki bunlar. Kerramiyeler münafıkların da cennete geleceğini söylüyor ama İmdi Teymiye bunu reddediyor. Tamam kerramiyeler dalalet ehli batıldılar iman mevzusunda olsun ve isim sıfatta olsun başka mevzularda olsun tamam batıl ehliler ancak bunların batıl ehli olmaları onların hakkında onların söylemediği şeyleri onlara isnat etmemizi ne yapmaz gerektirmez. O yüzden İbni Teymi'nin de dediği gibi er kim diyor İbni Teymi kerramiyeler hakkında işte kerramiyeler münafıkların cennete gireceğini e, sö söylerse, yani eğer münaf e, kerramiyelerin böyle dediğini iddia ederse e, ve onlar hakkında bunu zikrederse kerramiyeler hakkında yalan söylemiş olur. Yani onlara iftira atmış olur. Yani kerramiyelerden böyle söz yok. Tamam. Bunlar iman dille ikrardır derken şu ortaya çıkıyor. Yani şu ortaya çıkıyor. Münafıkların da o zaman cennete girmesi gerekiyor. Tamam. Sen bunu reddi olarak söylersin kerramiyeler. Sizin sözünüz şu kapıya çıkıyor diye. Ancak Onların bizzat bu lafzı telaffuz ederek veya ikrar ederek veya ortaya koyarak veya akide olarak benimseyerek söyledikleri bir şey değil yani. Ney? Münafıkların cennete gireceği. Böyle bir şey yok kerramiyelerde. Tamam imanının tarifi belki bunu gerektiriyor. Ona lazımül mezhep denir. Mezhep denmez. Yani bu kerramiyelerin mezhebi denmez. Lazımül mezhep denir. Yani tarifinin gereği denir en fazla. Ancak... Muhammed bin Kerram es esistani olsun ve onun ashabı olsun, münafıkların cennete gireceğine dair bir şey yok, tamam bakayım. İşte abi, neden? Ben Heh. başta söylemedim abi, küfür takip edildiği şey olmaz. Ama iman bildiğimden nasıl? Şöyle. Nasıl? Kerami'nin dediği başta iman tarifini yaparken küfür eğer kalbinde varsa bir şey mutlak küfür demedim mi abicim? Tabii tabii, onu biz zaten söylüyoruz yani. O yüzden biz tarifte ne dedik? Bak, Muhammed bin Kerram Es-Sizistani ve ashabının şöyle bir görüş var. Bunlar diyorlar ki bak, Her kim, iman nedir? Dille ikrardır. Tamam mı? Bunlar diyorlar ki iman dille ikrardan ibarettir. Ancak bununla beraber, tamam mı? Her kim kalbinde küfür olarak ölürse cennete giremez diyorlar. Ancak bunların ortaya koyduğu bu şeye rağmen bazıları onlara münafıkların da cennete gireceğini söylüyorlar diye nispet etmeleri var. Biz diyoruz ki hmm. bu galat. Tamam mı? Bu batıl. Hmm. Tamam İbn-i de bunu söylüyor. Akhi, neden bunu söylüyoruz? Bak bundan dolayı Eşari imamlarından olan El-Baghdadi Usulü dinde tamam mı? El-Baghdadi meşhurdur. Eşari imamlarındandır. Usulü dininde diyor ki kerramiyelerin iman hakkında görüşünü, yani görüşünü zikreder zikrediyor. Bu zikrederken El-Bagdadi'nin galatı, hatası e, ortaya çıkıyor. Bagdadi diyor ki kerramiyeler şöyle diyor. İşte göğe kerramiyeler diyormuş ki her kim ezelde yani hani Allah Azze ve Celle ne sordu? Elestu birabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Değil mi? İşte bunlar diyor ki her kim ezelde ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusu var ya. Buna evet diye yani evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap verirse... Ve de hayatında hiçbir riddet işlemezse bu ona kafi gelir diyor. Bunu kim söylüyor? Bunu Eşari imamlarından El-Baghdadi kerramiyelere nispet ediyor. Yani az önce işaret, işaret ettiğimiz şey. Yani bu El-Baghdadi kerramiyelere neyi nispet etmiş oluyor? Yani göğe kerramiyeler kim işte kalü belâde evet demişse bir de herhangi bir hayatında riddet getirmemişse o adam tamam kurtulmuştur. Ne olursa olsun. İşte burada Galata düşmüştür El-Baghdadi. Kerramiyelerin söylemediği şeyi, kerramiyelerin akide edilmediği şeyi ona nispet etmiştir. Onlara nispet etmiştir. İbn-i Teymiye de bunu belirtir. Demin de söylediğim gibi İbn-i Teymiye diyor ki er kim, ee, münafıkların cennete gireceği vesaire bu tip şeyleri e, kerramiyelere nispet ederse onlar hakkında ne? Yalan söylemiş olur. Diğer bir tabirle iftira etmiş olur. Tamam Hı. Çünkü ahi bu büyük bir tenakuzdur. Aklı başında hiç yani hiç kimsenin aklı başında birisinin böyle bir şey söylemesi tasavvur edilemez, düşünemez, düşünülemez. Bunu kerramiyelere el Baghdad'den başkası da zaten ne yapmamıştır nispet etmemiştir. Bir tek El-Baghdadi'yi görürsün usulü dinde bunu nispet etmiştir kerramiyelere. Ama dediğim gibi tekrarlıyorum bu kerramiyelerden ne? Sabit değildir. Ha tabi burada İbn Hazım'ın kerramiye hakkında söyledikleri ile alakalı tembih edilmesi gereken bir şey daha var. O da şu. Hem bu İbn-i Hazım'ın kitaplarında yani fırkalar hakkında onların görüşlerini zikrederken izlediğim en heç'i bilmede de önemli. Nedir bakayım? Şimdi İbn-i Hazım'da e, Galata düşmüştür kerramiyeler hakkında. Yani El-Baghdadi'nin evet. düştüğü gibi. Tamam mı? Kerramiyeleri iman hakkındaki söyledikleri sözleri yani kerramiyeleri iman hakkındaki söyledikleri sözlerini alıyor. E, sözleriyle ele alıyor İbn Hazım. Sözlerinin lazımı ile ele alıyor ama. Diyor ki kerramiyeleri kastederek diyor ki bir grup kimse diyor e, işte imanın Allah'ı dille ikrar etmek olduğunu söylemiştir diyor. Tabi bununla kerramiyeyi kastediyorlar. E tamam buraya kadar doğru. Güzel. Yani İbn Hazım tamam buraya kadar doğru. Ne diyor İbn Hazım? Bir grup insan vardır ki imanı Allah'ın dille ikrar olduğunu iddia etmişlerdir. Tamam. Buraya kadar doğru. Yani kerramiyeler diyorlar ki imanın tarifi hakkında ne, ne diyorlar İbn Hazım'ın sözüne göre. iman dille ikrardır. Tamam. Ama İbn Hazım akıyı devamlı diyor ki kalbi küfür yani kalbi ile küfür küfrü itikat etse dahi diyor. Göya kerramiyeler diyor, diyorlarmış ki iman dille ikrardır. Kalbi ile küfrü itikat etse dahi. Yani eğer kişi bunu yaparsa o mümindir. Cennet ehlidir. Yani kişi dil ile ikrar ederse ve kalbiyle ile küfrederse dahi tamam mı? O mümindir. Cennet ehlidir. Ve bu Muhammed İbni, Az e, ibni, e, yani Muhammed i̇bni Kerram Es-Sicistani'nin vazhabının sözüdür diye İbni Hazım. Şimdi bak. İbni Hazım bunu bazen yapar. Şimdi bu e, İbni Hazım'ın bu menhecini iyi bilmek lazım. Çünkü İbni Hazım'ın mesela Fisal adlı eseri fırkalarla alakalı kaynaktır. Çok önemlidir. İslam'da ehli sünnet olsun ve diğer fırkaların alimleri olsun vesaire İbn Hazım'dan sonra gelenler. Herkes bu kitabı önem vermiş. Değer vermiş. Kaynak olarak almış. Ancak İbni Hazım'ın şu menhecini bilmek lazım. İbni Hazım yani fırkaları lazımı ekvalihim ile ele alır. yani sözlerinin lazımlarıyla ele alır. Yani ne demek akide? Şimdi herhangi bir kişi veya grup düşün, bir akide ortaya koyuyorlar. Ve bu akidenin içinde, yani bu akide, bir akide ortaya koyuyorlar ve bu akide bir kapıya çıkıyor. Ama, yani herhangi bir batıl yola çıkıyor bu akide. Ama o batıl sözü kendileri söylememiş. Sen de tutuyorsun diyorsun ki, sen bunu söylediğine göre, şunu demiş oluyorsun o zaman sen sen şusun tamam mı buna lazımın mezep mesela ehli sünnete nispet ettikleri gibi şimdi hiçbir zaman ehli sünnet vel cemaat. mesela Allah azze ve celledinin e, elinin işte mahlukatın eline benzediğini söylemiş midir söylememiştir ne yapıyorlar ehli sünnete muhalefet eden fırkalar tutuyorlar diyorlar ki siz Allah'ın eli var de diyorsanız e elde nedir? Budur. Kendi ellerini gösteriyorlar. Elde budur. O zaman siz Allah kullara benziyor demiş oluyorsunuz. Bak buna lazım Mezheb denir. Lazımlı Mezheb'in ne olduğunu anladın mı? Yani hmm. sözünün sözünün e, lafızlarını itibar almıyorsun. O lafızları diyorsun ki senin kullandığın şu türlü cümleler, şu türlü lafızlar şuna delalet ettiği için sen şu oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela şuna benzer. Diyorlar ki ee, ehl-i sünnet Yahudileri taklid eder. Neden Yahudileri taklid eder? Çünkü Yahudi de Allah açtı demiş. Ehl-i sünnet de Allah açtı dediğine göre ehl-i sünnet Yahudilere biz de inanıyoruz diyorlar. Mesela yani. Bu belki biraz uzak bir uç bir misal ama bu var yani yok değil. Lazımın mezhep ahı yani ne demek biliyor musun? Lazımın mezhep bir kavlin zahirini alıp o zahirinden bir şey anlayıp ha o zaman sen bunu söylüyorsan bu bu kapıya çıkar. O zaman sen şu olmuş oluyorsun. Tamam mı? Şimdi İbn Hazım bunların bu, İbn Hazım bu, bunu çok yapar. İbn Hazım bunu devamlı yapar, tamam mı? O yüzden İbn Hazımın bu sözüne dikkat etmek lazım. Çünkü İbn Hazım bazen fırkalar hakkında bir şeyler zikreder. Sen zannedersin ki o fırka onu söylemiş, halbuki o fırka o lafsı kullanmamış. İbn Hazım onu ortaya koymuş. Yani nasıl? Sanki İbn Hazım onlara şöyle demiş oluyor. İşte sen bunu söylediğine göre sen buysın. Ama demiyor İbn Hazım. Onlar bunu söylediğine göre böyle söylemiş oluyorlar demiyor. Direkt onu naklediyor. Sanki o fırka onu direkt söylemiş gibi anlıyor insan. Tamam mı? Evet. O yüzden bunu anlamak için tabii bu uzun bahis araştırma ister vesaire diğer kitaplarla o fırka ne demiş bakıp karşılaştırılıp ancak öyle anlayabilir. Yani bunu anlamak kolay değildir. Ama tabii bu belli bir dirasetsen sonra e, yani elde edilecek bir meleke olabilir yani tamam mı? O yüzden İbn-i bunu diyoruz ki bazen yapar. Yani fırkaları lazımı ekvalihim ile ele alır. Sözlerinin lazımlarıyla. Yani mesela ne gibi? Şimdi mürciye ne der mesela? iman artmaz ve eksilmez. Değil mi? Evet. Yani artmaz ve eksilmez. Şimdi bak. Biz mesela Türkiye'de de bunu kullanıyoruz. Mesela bazı insanlar da Türkiye'de bunu kullanıyorlar. Bu yanlış. Yani bu, bu söylenecek şey değil. Yani ne gibi? Şimdi biz insanları görüyoruz. Diyorlar ki mürciyeler ne diyormuş? İşte Cibril ile en fasık insanın şeyi aynıdır. Cibril ile en fasık bir insanın imanı aynıdır. Veya peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ile en fasık kişinin imanı eşittir. Aynı derecededir. Mürciyeler böyle diyor. Halbuki baktığın zaman hangi mürciye böyle diyor? Bir tane bunu tasarruh eden ne bir fırka gelmiş geçmişte ne de, de bunu söyleyen bir insan fırkaya mensup olan veya olmayan kendisini İslam'a nispet eden birisi gelmiş. Böyle bir şey yok. Ama insanlar ne diyor mesela mürcihler diyor ki işte Cebrail'le en fazlası imanı ayı. E diyorsun ki nereden çıkardın bunu? Diyor ki e şimdi mürcihler tabi böyle diyor neden? Çünkü mürcihler diyor ki iman artmaz ve eksilmez. E artmaz ve eksilmez. Yani artma ve eksilme olmadığı için iman da o zaman herkesin imanı eşit olacaktır. Ha biz bu adama ne deriz böyle diyen adama? Bak sen mürcihe bunu lazımın mezhep olarak zikret. Yani de ki Mürciyeler diyor ki iman artmaz ve eksilmez. Bu sözleri bu kapıya çıkar. Bunu söyle. Ama mürciyeler böyle diyor dediğin zaman hani bu karşı taraftan ne anlaşılır? Yani evet mürciyeler sen bunu açık ve net bir şekilde söylüyorlar demek olur. Bu da ne olur karşı tarafa? Söylemediklerini isnat etmek olur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bak şimdi İbn Hazım çok ilginç bir nokta var. İbni Hazım E, lazımul mezhebin mezheb olmadığında icmai zikrettiği halde şimdi bu usulle kaydedir, Bak, lazımul mezheb hiçbir zaman mezheb değildir. Yani ne demek bu? Bak, bu, Bunlar biraz e, şey noktalar belki karışık gelebilir veya ilmi noktalar ama bunlar fık edilmeyecek şeyler değil ve önemli çok önemli de. Şimdi bakayım. Lazımul mezheb hiçbir zaman mezheb değildir. Yani ne demek? Bir insanın söyledikleri veya ortaya koydukları bazı inançlar veya kaideler bir kapıya çıkarıyor olabilir, batıl bir kapıya çıkarıyor olabilir, batıl bir şeyleri gerektiriyor olabilir. Ama eğer o, o batıl şeyleri gerektirmiyorsa, sen bak işte o böyle diyor veya sen böyle diyorsun diyemezsin. Onu adam söylemediği müddetçe, tamam mı? Şöyle dersin, sen şöyle şöyle dediğin için senin söylediğin şu kapıya çıkar. O yüzden sen batılsın. Bunu söyleyebilirsin. Yani lazımul mezhebi karşı tarafa reddiye olarak getirebilirsin. Ama ne yapamazsın? Ne yapamazsın ama? Ee, onu, he, onu sen söylüyorsun diye kullanamazsın. Mesela ne gibi? Şimdi hiçbir insan hiçbir insan Allah'ın Cehennemde olduğunu söylüyor mu? Şey, söyle, söyle, söylemiyor, değil mi? Yani bir fırka çıkmış mı Allah Azze ve Celle Cehennemdedir diye? Mi? Veya Cehennemin içinde ateş, ateşin içindedir diye diyor mu? Demiyor. Ama şimdi Allah her yerdedir diyen bir insan, her yerin içine cennet giriyor mu? Cehennem giriyor mu? Girer, değil mi? Değil e i̇şte ne bileyim tuvaletin deliği affedersin. Giriyor mu? Girer. Dil mi? Barlar girer mi? Girer. Her şey girer. Yani köpeklerin mideleri girer mi? Domuzların leşinin içi girer mi? Her şey girer. Değil mi? O zaman Allah her yerdedir diyen insanın sözü Allah cehennemdedir de kapsar mı? Evet kapsar. Ama sen işte bazı mezhebe göre Allah cehennemin içindedir. İşte bazı fırkalara göre e, Allah işte domuzun karnındadır. Haşa. E, bu tip şeyler Söyleyemezsin. Ancak ne diyebilirsin? Bazı mezhepler vardır. Onlar Allah'ın her yerde olduğunu söylüyorlar ki bunlar cehmiyenin bir kısmıdır. Her yerde olduğunu söylüyorlar. Bunların bu sözünün lazımı işte lazım, mezhep bu. Bu sözünün lazımı buna götürdüğü için mezhepleri batıldır. Bak bunu söylersin. Ama şöyle diyemezsin. İşte sen kendi kendine diyelim ki evinde bir kitap bakıyorsun, bakıyorsun ki bu fırka'nın görüşleri çıktı karşında. Ne diyor bu fırka? Diyor ki Allah Azze ve Celle her yerdedir. Sonra sen kafandan ne yapıyorsun? Bunu tasavvur ediyorsun. Ha, bunlar Allah her yerdedir dediğine göre o zaman bunlar Allah cehennemde demiş oluyorlar. İşte pis yerlerde demiş oluyorlar. Çünkü oralarda bir yer. Ha, Sonra ne yapıyorsun? Gidiyorsun insanlara bu fırkanın görüşünü anlatırken diyorsun ki ey arkadaşlar veya ey cemaat veya kitap yazıyorsun her neyse ey cemaat ey arkadaşlar böyle böyle şu isimde bir fırka var. Onlar Allah'ın cehennemde olduğunu söylüyorlar. Bak halbuki sen onun Görüşünü o şekilde okumamıştın. Ne şekilde okumuştun? Onlar Allah her yerde dedi. Sen onu çıkardın. Değil mi? O yüzden evet. lazımül mezhebi hiçbir zaman mezheb değildir. Yani bu adamların mezhebi Allah cehennemdedir Harun. Veya bu adamların mezhebi Allah pis yerlerdedir. Bu şekilde kullanamazsın. Ne şekilde kullanırsın? Bunların mezhebinin lazımı budur dersin. Tamam mı? Ve lazımül mezhebi reddiye olarak kullanırsın ama dediğim gibi tekrarlıyorum bir şartla. Bu onun mezhebidir şeklinde değil, Lazımul lazımı mezhebidir şeklinde. Mezhebinin lazımıdır şeklinde kullanabilirsin. Tamam. O yüzden İbni Hazım'ın, bak burası çok ilginç. İbni Hazım icma zikreder. İcma'yı zikreder. Hiçbir zaman Lazımul mezheb, mezhep değildir. Veya hiçbir zaman demeyelim. Burada biraz tavsil var. Yani genel olarak e, Lazımul mezheb, mezhep değildir. İbni Hazım bu, bu konu hakkında İcmai zikrettiği halde kendisi bu kaidesine mukarefet düşmüştür. Birçok fırkayı Lazım'ul mezhebiyle ele alıp tekfir etmiştir. Çok ilginç. Lazım'ul mezhebiyle biliyor musunuz? Fırkalar bir şey söylüyor, ondan bir şey çıkarıyor. Ve diyor ki sizin söylediğiniz buna için siz böyle böylesiniz. Anladın mı? Hı -hı. <gülüyor> yani İbn-i Azim Lazım'ul mezhebi zikreder ama gel gör ki birçok fırkayı ne yapıyor? Lazımın mezhepli ele alıyor. Tamam Burayı anladık. Akhi, dördüncü görüş, şimdi 3. görüş e, kerramiyelerin görüşü. Onu geçtik. Anladık değil mi kerramiyelerin görüşü? Anladık ama. Ben D bir şey sorayım abi. Bu, Muhammed el, kerramiyel onları anlayacak. en son sor istersen. He? Ders tamam, abi. şey geçsin. Hı. Tamam. E, dördüncü görüş dedi ki Cehmiye'nin görüşü. Şimdi Cehmiye bin Safvan ettirmedi. Bunu ilk derste de veya ilk ders derken yani Mukaddimeden sonra ilk veya ikinci ders miydi Her neyse ee, Biraz bahsettik ama tabi Mustakil görüş olarak değil Bir görüş ziklettik onun arasında zikrettik Şimdi mustakil olarak ele alıyoruz Dördüncü görüş Cehmiye'nin görüşü Cehmiye'nin safhan etrimidi Meşhur biliyorsun Türkiye'de ilimle iştigal edenler bilirler Meşhur Cehmiye'nin safhan Cehmiye'yi mezhebinin imamı Buna göre iman Kalb ile bilmekten ibarettir. Tamam. Buna göre iman ne? Kalb ile bilmekten Kal ibarettir. Kalp, yani kalp amelleri, ağzaların amelleri, dilin amelleri, yani dilin amelleri ne? Mesela işte Kur'an okumak, zikir etmek, vesaire, şahadet getirmek hepsi dildendir. Tamam. Kalp amelleri ne? Korku, ihlas. Değil mi? Çok vesaire yani. vesaire. Ee, yani buna göre, Cehennem Birli Safvan'a göre iman nedir? İman kalb ile bilmekten ibarettir. Yani kalb ile sen bileceksin bundan ibarettir. Kalp amelleri, ağzaların amelleri ve dilin amelleri imandan değildir. Bu İslam'a gelmiş, kendisini İslam'a nispet eden imanla alakalı fırkalar arasında söylenilmiş en şerli sözdür iman hakkında. En pis söz, en fasit söz kimindir dersen Cehmi ibn Safvan'ı görüştür. Cehmi İbn Safvan'a göre ne korku, ne kalp amelleri, bak düşün. Ne kalbin amelleri, ne ağzaların amelleri, ne de dilin amelleri imandan değildir. İman sadece kalbe, kalben bilge, kalp içindeki bilgiden ibarettir. O kadar. Şimdi bak, İbnü't-Teymiyye, Cem İbn Safvan'ın görüşü hakkında, yani görüşünün hakikatinin ne olduğu hakkında çok dakik ifadeleri var İbnü't-Teymiyye. Rahimullah diyor ki, diyor ki Cehmi İbn Safvan ve ona tabi olanlar diyor. İddia ediyorlar ki iman mücerret olarak kalbin tasdikidir ve bilmesidir. Mücerret olarak kalbin tasdikidir ve bilmesidir. Bunlar kalp amellerini imandan saymıyorlar. diyor İbn Teymiye. Ve iddia ediyorlar ki bunlar kişi kalbi ile Allah ve resulüne yani Yani Allah ve Resulüne hatta Allah dostlarına düşmanlık edip yani Allah'a, Resulüne, velilerine düşmanlık edip Allah düşmanlarını veli edinmeyle dahi olsa kamil imana sahip olabilir diyorlar bunlar. Yani bir insan Allah'a da küfretse, sövse Resulüne de sövse, Allah Resulünün evliyalarına da sövse Hatta zıttıyla evet. ele alıp Allah'ın evliyalarını, Allah'ın dostlarını düşmanlık dahi etse bu kişi kamil imana sahip olabilir. Neden hakika kamil imana sahip olabilir? E, tarifinden dolayı iman bilmekten ibaret. Ben bildikten sonra ne olacak ki? Değil mi? E, e, döndürse, yani şeydir. ne zarar olacak? Aynen öyle. Diyorlar ki bunların hepsi kalpteki imana zarar vermeyen masiyetlerdir diyor. Bunlar. Yani... Bunu İbn-i Teymi'ye zikreder Ceym'in saffının görüşümü. Yani bunların işte Resul'e küfretmek, Allah'a küfretmek, işte velilerine düşman olmak vesaire bu türlü şeyler. Düşmanlarını sevmek vesaire bu türlü şeyler. Bunların hepsi nedir? Diyorlar ki bunların hepsi kalpteki imana zarar vermeyen masiyetlerdir, günahlardır diyor. Bilakis kişi bunları yapar. Bununla beraber batında Allah katında mümin olabilir diyorlar. Sonra hatta diyorlar ki ancak bu ki, yani e, bu kişilere dünyada kafirlerin hükümleri sabit olur diyorlar. İlginç bir şey söylüyor yani diyorlar tamam bunlar Allah katına müminidir ancak bu kişilere ne dünyada kafirlerin hükümleri sabit olabilir yani sabit olur diyorlar yani düşün ki bir insan Allah Resulüne küfür ediyor bu e, buna dünyada kafirlerin hükümleri sabit olur. Ama bu onlardan çıkart ya bu kalkülünle? Kalb ile bilmektir. Yani, ne, yani mesela bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Mesela. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Gibi yani e, dediğim gibi şimdi biz e, şey ya bu onun bir delili belki. Tamam mı? Yani bunlar hepsi safsatada. Bu onun belki bir delili. Yani bunun birçok şeyleri var. Biz bunların münakasını ne yapacağız? İleride geleceğiz. O yüzden dikkat edersen şu ana kadar bunlara... Ya ...bu ve bundan önce ettiğimiz fırkalara... tavsiller reddiyeler vermiyoruz. Yani yüzeysel... ...bunları bir kaba olarak tanıyoruz. Bunların hepsi... ...gelecek inşallah. Tamam mı? Tamam. Ya bu kişi... He, ...ne dedik? Bunlar diyorlar ki... ...bu kişilere dünyada kafirlerin hükümleri sabit olur, uygulanır. Çünkü bu tür küfür... ...sözler diyorlar. Ee, küfür emarelerinin... ...yani her ne kadar... ...batinen mümin olması mümkün olsa bile... E, bu tür şeyler küfür emarelerindendir diyorlar. O yüzden diyorlar biz onlara dünyada kafir uygulaması yapacağız. Yani her ne kadar böyle de olsa diyorlar, küfür emaresi olsa da batinen mümin olmaları mümkündür diyorlar bunların. Anladın? Hmm. İşte bunlar, yani bunlara mesela kitaptan, sünnetten veya icmadan bu tür kişilerin kafir olduğu, yani Allah ve Resulü'nü sevenlerin kafir olduğu, ahirette azap görecekleri ile alakalı mesela Naslar yöneltildiğinde bunlara, yani cehmiyelere, diyorlar ki bunlar, hani reddi olarak mesela bu naslar yönelt yöneltildiğinde bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki bu onların kalplerindeki yani kalplerinde tasdiğin ve ilmin olmadığına delildir diyorlar. Yani mesela bunları getiriyorsun, kitaptan, sünnetten, icmadan naslar getiriyorsun. Allah'a verir sünne sövenin kafir olduğuna dair ahirette azabı, edileceğine dair nasları getiriyorsun. Onlara yöneltiyorsun bu nasları. Onlar bu, bu naslara karşı diyorlar ki bu onların kalplerinde tasliğin ve ilmin olmadığına delildir diyorlar. Anladın mı? Yoksa evet. kafir olduğuna delildir. Yani onlar bunu söylüyorsa demek ki kalbinde ilim yok ki bilmiyor ki tamam mı? Kalbinde ilim yok ki bu bunu söyledi. Yoksa küfre girmez yine de yani. Anladın mı? Sadece küfrü içindeki küfrün alamet olur. Onlara göre küfür tek bir şeydir yani. O da nedir? Küfür tek bir Kalbi şey onlara göre. O da mi? o da cehalettir. Bilmemesi yani. Bak kalb kalbin teslim olması değil ha bilmesi sadece. Yani Olur. şöyle şöyle bir Allah varmış. Bu ilmi bilmesi ha inanması da değil yani. Anladın mı? Yani çok tuhaf bir şey. Yine iman tek bir şeydir diyorlar. O da ne? İlim. Yani küfür tek bir şeyden ibaret. O ne? Cehalet. İman ise tek bir şeyden ibaret. O da ne? İlim. Bilmektir yani. İlimdir, bilmektir diyorlar. Yani bilmeden ibarettir. Veya diyorlar kalbin yalanlaması veya tasdik etmesidir. Yani bu tür ibareler konuyorlar. Tamam Sonra onlar kendi aralarında tabi ayrılık içindeler. Bunlar da ne noktada? Kalbin tasdiki ile kalbin bilmemesi şey kalbin tasdiki ile kalbin bilmesi aynı şey midir? Ayrı şeyler midir? Çünkü bunlar ne dediler? İman kalbin bilmesidir veya tasdik etmesidir tipinde ibareler kullanıyorlar ya bunlar iman tarifinde. Evet. Bunlar aralarında ihtilaf ediyorlar. Yani aralarında ayrılık içindeler bunlar. Diyorlar kalbin tasdikiyle kalbin bilmemesi aynı şey midir? Aynı şeyler midir? Yoksa ayrı şeyler midir? Diye bunlar aralarında ne yapıyorlar? İhtilaf ediyorlar. Yani kalbin tasdiki, kalbin bilmesi midir? Yoksa e, yoksa tasdik etmesi ile bilmesi ayrı şey, ayrı ayrı şey şeyler midir? Tamam. Cumhur'un mu ediyor ya da belli bir çoğunluğu bir şey diyor mu? Ee, bunlar mı? Yok. Yok evet. öyle zaten bunların yani kitapları hani bizzat kendilerinin yazdığı kitapları günümüze kadar öyle ulaşmış değil. İşte bunlar e, fırkalarla alakalı yazılan, anlattık usulü nasıl öğrenir diye geçen derste evet. e, bilinir. Bunlardan öyle çok yaptığı nakiller yok yani. Anlatabiliyor musun? Çünkü bunlar tarihte Allah'ım da olsun kabul görmemiş. Tarih içinde çürümüş, gitmiş. Kendi daraletleriyle baş başa kalmış. Anlatabiliyor birlikte girmişler kabire. Anlatabiliyor Niye muyum? Ne ümmete, ne, ne ümmete bir hayırları olmuş. Ne kendilerine hayırları olmuşlar. Sadece dönemindeki birilerini saptırmışlar. Onların bazı semreleri günümüze gelmiş. Yoksa kendi böyle mota mot %100 cehmiye göremiyoruz yani günümüzde. Allah'ım da olsun bunlar. Tarih bunları yok etti, sildi. Bunların samimiyetsizliğini bütün ümmet anladı. Bunlar gitti, helak oldu, gittiler. Tamam. Hı. Hatta sonra en son İbn-i Teymi'ye Rahimullah diyor ki işte iman hakkındaki diyor bu söz, yani ceh, yani cehmin bu sözü diyor, iman hakkında söz, söylenen sözlerin en fasididir. En fasididir. olması. Şeyh e, e, Şeyhülislam Rahimullah Fetavada söyler bakarsan görürsün. Genelde Fetavada iman hakkında en çok bahsettiği şey ...genelde yedinci ciltte falandır yani. Yedinci cilttedir yani. Tamam Evet. Beşinci görüş akı... ...iman, kalbile tasdik ...tastik, ile ikrar olduğunu... ...söyleyenlerin görüşüdür. Bu da... E, ...nerede var en çok... ...şu an yaşadığımız dünyada... ...hemen hemen... ...birçok ülkeye hakim olmuş görüş. Türkiye'de mesela işte... ...matur diliğin... ...ada altında... Söylenen. Yani Ebu Hanife'nin dili. Süleyman. Tamam. Ee, beşinci görüş. Bu görüş iman kalbiyle tasdik dille ikrar. Olduğunu söyleyenlerin görüşüdür. Ameller ise ne bunlara göre? İmandan değil. Yani bilakis ameller imanın şiarlarındandır diyorlar. Bu türlü tabirleri konuyorlar. Yani veya başka bir tabirle diğer bir tabirle imanın semeresidir diyorlar. Tamam İmanın semeresidir diyorlar. Yani amel imanın kendisinden değil, imanı olan işte amel semeresini ortaya çıkarır. Ha yoksa amel iman müsemmasına dahil değildir. Mesela Fisal'a falan bakarsan İbn-i söyler. Rücelerin bu görüşünü bu şekilde zikreder. Hatta Feteva'ya ve İbn-i bakarsan görürsün. İşte bu ibadet ve fıkıh elinden bir tayfenin görüşüdür. Dikkat et, ibadet ve fıkıh ehli. Neden? Neden? Bunu ilk ortaya çıkaran kim? Bu görüşü Ebu Hanife'nin hocası Hamad İbni Ebi Süleyman. Hamad İbni Ebi Süleyman bizim selef alimlerimizdendir. Kendisi ehl-i sünnettir. Fıkhı ve abidliği ibadet ehli olduğu ümmetçe kabul görmüş. Tamam. Ehl-i sünnetin dairesinde olduğu ümmetçe kabul görmüş insanlardan bir tanesidir. Ama maalesef bu bidatı ortaya atan ilk kişidir. İman kalbiyle tasdik, dille ikrar. Tamam Bunu Hammad bin Ebü Süleyman koyuyor ortaya. Şimdi eee bin Ebi, yani bundan dolayı şimdi Hammad Süleyman'a biz ne dedik? Kendisi işte fıkıh ve ibadet ehli bir insan. Bu görüşü ortaya atıyor. Bundan dolayı aḫi bu beşinci görüşe dikkat et bir isim vermedik ya. Yani, yani ne diyoruz buna? Mürciyetül fukaha diye bunlar meşhur olmuştur. Yani mürciyelerin fukahaları. Şimdi geçen derslerde söyledik Ebu Hasan'ın Eşhari ne der? Mesela mürciyeler 12 gruptur. Makalatül İslami'nde bunu söyler. Mürciyeler der ki 12 gruptur. Bu 12 grup aralarında bir sürü yani aralarında hepsi kısım kısım 12 grup. Bunların 12 grubun içinde bir de mürciyetül fukaha denilen grup var. İşte bu İmanda ehli sünnete en yakın olan fırkadır. Tamam? Hı. Ancak yine de kavillerine buna rağmen bidat çünkü e, öncesi yok yani. Peki neden bunların mürcie'tul Fuka ismini aldılar? Anladın mı? Şundan dolayı bu Hammad bin Ebu Süleyman'dan geldiği için bu söz. Onun ortaya koyduğu bidat bir kabil olduğu için Hammad bin Ebu Süleyman da fıkıh fakih, alim, ehli sünnet alimlerinden olduğu için Buna mürciyetil fukahanın görüşü demişler. Yani mürciyeler arasında fakih olanların. Yani bunlar safsata cahil insanlar var mürciye içinde. Bunlardan değil. Yani o sınıfa koyamayız. Çünkü direkt mürciye desek bunlara. Anlatabiliyor muyum? Yani bu dalalet ehlinin girdiği dalalete tam olarak Hı -hı. sokmuş oluyoruz. Halbuki bunların sözü diğerlerinden çok daha uzaktır. Her ne kadar sahi bir görüş olmasa da yine de ehli sünnete yakın olduğu için bunlar ne ismini almışlar? Mürciyelerin fukahaları, fakihleri nin görüşüdür bu. Yani en hayırlı mürciye görüşü diyelim. Anladın mı? Evet. Bak şimdi, akide ah, dikkat et şimdi. Burası çok önemli. Ince ayrıntı. Bak her ne kadar bu görüş ümmette ilim ve diyanet ehli yani her ne kadar bu görüşü ümmette ilim ve diyanet ehli biri ortaya koymuşsa da ki bu kimdi Hamad bin Ebu Süleyman? Bunun bir selefi yok. Yani ne? Hamad ibn Ebi Süleyman'dan Selef arasında Hamad ibn Ebi Süleyman'dan önce bu görüşü benimseyen kimse yok Seleften. Tamam. Şimdi dikkat et. Birisi günümüze gelse dese ki Ehl-i Sünnet'te dikkat edelim. İmanda imanın tarifinde imanın ne olduğu hususunda icma var mı? Cevabımız ney? Evet. Evet, evet. evet, icma var Ehl-i Sünnet arasında. Peki, <gülüyor> şöyle bir hediye gelse. Ebu Hanife kim? Selef. <gülüyor> Onun hocası kim? <gülüyor> <gülüyor> Selef. Hammad bin İbilihman Selef. Peki bunlar imanda Ehl-i Sünnet gibi düşünüyorlar mı? Yok. Muhalefettiği nokta var, noktalar var imanda. Peki. Hani Ehl-i Sünnet arasında icma vardır vardı derse ne diyeceğiz? Hamad ilmi evi ama şimdi sen her e, bir çıkan birisini hata etmiştir dersen o zaman ama icmanın ama abi, ama icmanın bozulması diye bir şey söz konusu olmaz ki yani sen her çıkan bir insana dersen ki hata etmiştir e, icmanın bozulması diye bir şey söz konusu bu olmaz bu kalır abi icmanın o zaman hata ederim. etmiştir lafsı susuyanı doyurmuyor veya aç aç bir insanı doyurmuyor susuyanı susuzluktan kandıramıyor. Anlatabiliyor muyum aخی? bir şey değil yani, tabir değil veya soruya bir cevap değil. Anladın mı? Hata etmiştir. Evet. Bunu neyse oraya girmeyeyim. Ala kulli evet. hal. Anlamışsındır sen. Şimdi bak. Ee... cevap ney burada? İcma. Şimdi Hamad bin Ebu Süleyman'dan aخی. Sonra şey önce Selefte icma var mıydı? Var Var. İcmayı nakleden bir sürü kişi var. Mütevatirdir. E, İmam Bukhari'den tut, İmam Şafi'den tut vesaire. İcmayı diyorlar bunlar. Sahabeden, sahabe döneminde icmayı zikrediyorlar vesaire. Bu mütevatir. Yani Hammad bin Ebi Süleyman'dan yani sahabeden ta Hammad bin Ebi Süleyman'a kadar selef arasında imanın tarifinde icma olduğu o kadar mütevatir ki güneş gibi açık yani. Tamam evet. Şimdi durum böyle olunca değil Hamma İbni Ebi Süleyman. Hamma İbni Ebi Süleyman'dan sonra bin tane daha selef olduğunu iddia eden, selefi olan ehli sünnet olan alim çıksa yine ne deriz bu insana? Şaz kalmıştır. Şas. Neden? Bir şey nasıl şaz kalır? Eğer icma bunu akit olmuşsa yani icma kat iyileştikten sonra çıkan her görüş usulde ne olarak addedilir? Şaz. Tamam o yüzden diyoruz ki selef arasında icmada, şey imanda icma vardır. Hammad İbni Ebu Süleyman, Ebu Hanife ve Kufehli ehli, onlara tabi olan Kufa ehli vesaire, ne? Şas kalmıştır. Nasıl? Tamam. Çünkü evet. onlardan önce icma ne? Münakil olmuştur. Eğer hata yapmıştır desen olmaz. Neden? O zaman e, e, şey olmaz. Yani her çıkan dil bir kişi, yüz, yüz kişi e, örnek verse birisi e sen yüz kişi de şas kalır mı denir ya ona değil mi şimdi veya yüz kişi de hata etmiştir der, dersen o zaman yani icma nerede kaldı diye bir söz çıkar ortaya. Anladın mı? Her çıkana sen hata yaptı dersin o zaman icmanın bozulması diye bir şey söz konusu. Yani bu, dünyadaki her mevzu, yani şu anda yani. diyorum dünyadaki her mevzu icma olmuş olur o zaman. Neden? Dünyadaki bütün fıkhi ve akidevi mevzuların hepsi icmadır denir o zaman. Anladın mı? Çünkü tamam. bir görüş ortaya atarsın. E, bir sürü alim var o görüşe. Zıt e, hata yaptı dersin. Çıkarsın içinden. Değil o. Yok, Anladın mı? Şey bunu, bunu buraya yakalayacağız. Tamam. Şey. He. Şimdi o yüzden diyoruz ki her ne kadar bu görüş ümmette ilim ehli olsun yani alim olsun, diyanet ehli olsun bir ortaya koymuşsa ki dediğimiz gibi yine bu Hamad İbni Süleyman Hamad İbni Süleyman'ın bir selefi yok. Tamam Tabi bu görüş ney? Ahi. Ebu Hanife'ye de ne, ne yapılmıştır? Nispet edilmiştir. Tamam mı? Şimdi dikkat akıyım. Mütekaddim olan yani eski olan, bak mütekaddim olan Kufe, Kufe'nin büyük imamları. Şimdi Hamad İbni Ebi Süleyman Kufe, Ebu Hanife Kufe ehli olarak alınır. Tamam mı? Şimdi Kufe ehli Hamad İbni Ebi Süleyman'dan ve Hamad İbni Ebi Süleyman'dan sonra ne olarak bilinir? Mürciyetül fukaha. Çünkü onlar Hamad İbni Ebi Süleyman etkileniyorlar. Ebu Hanife de bunu alıyor Hammadi bin Ebu Süleyman'dan ve Ebu Hanife ile bu görüş meşhurlaşmaya başlıyor. Çünkü Ebu Hanife'nin etbani Çok fazla. Bu görüş meşhurlaşıyor ve Kufi ehlini sarıyor bu görüş. Tamam mı? O yüzden buna işte Mürciyet-ül Fukaha'nın görüşü denir buna. Veya Kufi ehlinin görüşü denir. Tamam mı? Şimdi bak buraya dikkat edin ama. Mütekaddim olan yani daha eski olan Kufi'nin büyük imamları Selef'in değildiler Bu ince ayrıntıyı da yakala. Çok dikkat edin buraya. Kûfe ehlinin imamı ve ham yani Kûfe ehlinin imamı ve Hammad ibn Ebi Süleyman'ın da şeyhi olan bak Kûfe hem Kûfe ehlinin imamı hem de Hamad ibn Ebi Süleyman'ın şeyhi olan büyük selef alimlerimizden kim İbrahim Ennehi ve benzerleri. İbrahim Ennehi bak çok ilginçtir. Ebu Hanife kimin talebesi? Hamad ibn Ebü Süleyman. Kimden alıyor bu görüşünü? Hamad ibn Ebü Süleymandan. Yok. şey Hamad ibn Ebü Süleymandan alıyor Ebu Hanife bu görüşünü. Hocasından evet. yani. Peki Hamad ibn Ebü Süleyman'ın şeyhi kim? İbrahim en -Nahai. İbrahim en Kufen'in en büyük imamlarındandır ve Hamad ibn Ebü Süleyman'ım da nedir? Şeyhidir. Şimdi İbrahim Ennaha'yı ve benzerleri, dikkat et, bu görüşe karşı, yani bu Hamad İbni Ebu Süleyman'ın bu görüşüne, Ebu Hanife'nin bu görüşüne karşı en şiddetli olanlardan bir tanesiydi. Görüyor musunuz? Subhanallah. Bak şimdi, birisi geliyor sana bir mevzuyla yaklaşıyor iman hakkında. Diyor ki, iman kalb ile tasdik, dille ikrardır. Neden? Bizim alimlerimiz var. Kim bu alimler? Hamad İbni Ebu Süleyman. Kim bu Hamad İbni Ebu Süleyman? Kufenin büyük alimlerinden. Hamad bin Ebî Süleyman'ın talebesi kim? Ebu Hanife. Bu da büyük alim, Kufe'nin alimlerinden. Ve Kufe'yi bu görüş Hamad bin Ebî Süleymandan sonra sarıyor. Tamam mı? Sana bununla yaklaşıyor adam. Bak. Bunun çökertilmesi nedir? Dikkat et buraya. Hocam ben bir şey sorayım Şimdi namazın terkini ölümle şey oluyor mesela ani Yok, o mürciilikle alakası yok. Bak, o imanın tafsil iması. Yani bir insan bir insan namazın terk-i küfür değildir derse bu görüş mürciyelikle alakası yok şimdi bir şartla. çok şimdi ya amel yapti amel kalple iman dil dilde söyle ve kalpli plastik amel noktasını söylemedi. bak bir insan, şey, bir insan eğer a, namazın terk-i küfür değildir dese o insanın neden değildir dediğine bakarız. Eğer naslar delalet etmiyordu o yüzden değildir yok derse bu bir görüştür. Bak devam bakın, edeyim. Bunların söylediklerini ben onu kastetmedim. Anladım. Neyse alakulli hal buna sonra gidelim. Tamam bu uzun bir mevzu. O yani mi? kişi namazın terki küfür değildir dese neden değildir e bakarız. Eğer naslar buna delalet etmiyor derse bunda bir sorun yok. Bu el-i sünnetin bir görüşüdür. Tamam ihtilaflı İhtilaflı bir mevzudur. Geçeriz onu. Ancak bir insan derse ki Namazın terki küfür değildir. Küfür olmamasının sebebi amel imandan olmadığı için küfür değildir. O zaman onun sözü batıl. İster namaz olsun, ister başka ibadet olsun, sözü otomatikmen ne? Olmaması lazım Ebu Hanife göre o zaman. Ben onu Zaten istiyorum. Ebu Hanife'ye göre küfür olamaz. Şimdi evet. Ebu ha şimdi bak İmam Malik'e göre namazın terki küfür mü? İmam Malik'e göre namazın terki küfür değil. Evet. Ama bu görüş Mürcenin görüşü mü İmam Malik'in değil. değil. Peki Ebu Hanife'ye göre namazın terki küfür mü? değil. Peki bu mürcienin görüşü mü? Evet mürcienin görüşü. Diyorsun ki Subhanallah. İmam Malik namazın terkü küfür değildir dedi. Mürcienin görüşü değil o. Ebu Hanife namazın terkü küfür değildir dedi. O mürcienin görüşü. Neden? Çünkü İmam Malike göre amel imandan cüz ama namaz küfür değil. Anlatabiliyor muyum? Ebu Hanife'ye neden namaz küfür değil? İşte işte bazı naslarla istinbat getiriyor. Hata veya doğru. Onu konuşmuyoruz. Bak usulü konuşuyoruz. Tamam? Evet. Doğru veya yanlış. Usulünde adamın hata yok. Nedir usulü adamın? Evet amel imandan cüz. Amel imanın müsemmasına dahil ama namazın küfrüne delalet eden nas yok. Veya gelen naslar şuna şuna delalet eder her neyse. Ama Ebu Hanife böyle mi ele alınır? Yani nas delalet etmediği için mi Ebu Hanife namazın terki küfürdür değil, küfür değildir diyor. Hayır. Amel hmm. imandan olmadığı için küfür değildir diyor. O yüzden Ebu Hanife'nin namaz imandan değildir şey e, namazın terki küfür değildir sözü mürciyelerin sözüdür. Ee, İmam Mali'nin veya Şafi'den bir görüşün, namazın terki küfürdür değildir görüşü, Ehl-i Sünnet'in görüşü, tamam? Ehl-i Sünnet'ten, Ehl Sünnet'ten bir kısmının görüşü, tamam? Cumhurburla değil mi? Hoca ayrı, ondan bahsetmiyoruz. O, namazın terki fıkhı bir mevzu. Yani sen bana sorarsan benim kalbim meyli, gönlümdeki racı tercihim, namazın, terkinin, küfür olduğunda ve Eylül Sünnet'in cumhuru da bu görüşte. Ama Eylül Sünnet'in arasında ihtilaf var bunda. Herhangi bir görüşü tercih eden yerilemez. Ama Ebu Hanife yerilir. Çünkü Ebu Hanife işte e, neden küfür değildir dediği belli, tamam? Bu tavsiyeli mevzu uzar bu yanda. Buna Uygun gördüğümüz zamanda değineceğiz ona imanda tamam Merak etme Allah'ın izniyle iman çok tavsilli işlenecek. Biz daha kaçıncı dersteyiz? 11 değil mi bugün? Evet, 11. Evet. Allah'ın izniyle en az 70-80 ders olacak iman yani tamam mı? Bunların hepsi tavsiyelatlı şekilde işlenecek vesaire belki 2 sene sürecek. Ama tabi bununla beraber iman öğreneceğiz, usul öğrenmiş olacağız anlatabiliyor muyum? Birçok kayda kural öğrenmiş oluyor. Bu ilim yani bu hani iman ne zaman bitecek mevzu değil. Bu din akide yani bitmez. Anladın mı? Okuyacağız. Uy uygun ömür görecek, uygun görecek. Allah ömür verirse belki bin ders yapacağız. Yani mesela, hani bu işin abartılı kısmı da şey babda bil bunu yani, usul babında bil yani, tamam? Ne? Evet. Evet. Şimdi bak hakayip. Bunlar hepsi şimdi belli temeller oturmadan bazı söyleyeceklerim de anlaşılamayabilir. O yüzden sıralamayı takip edelim, sabredelim. Bunların hepsi gelecek inşallah, tamam, mı? tamam? Şimdi sen bunu direkt söylesen Türkiye'de mi? tuhaf gelebilir insana. Diyorsun ki. Ebu Hanife'ye göre namazın imanı kü, namazın terki değil. Bu mürciyenin görüşü. İmam Mali'ye göre namazın terki küfür değil. Bu mürciyenin görüşü değil. Bilakis evli sünnetten bir kısmının görüşü. Evet bu öyledir. Ben şu şunu biliyordum abi. Ebu Hanife son zamanlarında bu görüşünden terk etti. İşte onları da ha. konuşacağız. Onları da konuşacağız. Tamam mı? Onları Bunu, da konuşacağız. Sırayla. Ben özellikle tamam. bu şeyden dolayı soruyorum Ebu Hanife. Tamam evet. inşallah. Şimdi ne dedik? Bak ahi buraya dinle. Hamad bin Ebu Süleyman kim? Kufe ehli. Ebu Hanife keza. Ebu Hanife bu görüşünü yani Hamad bin Süleyman'ın iman hakkında ortaya koyduğu bu bidatı Hamad bin Ebu Süleyman ele alıyor. Şey Ebu Hanife ele alıyor ve benimsiyor. Ve onunla beraber yayılıyor. Ama dikkat et. Her ne kadar Kufe ehli bu görüşe bu görüş Kufe sarsa da Kufe ehli bu görüşü alsa da ee, Hamad ibn Ebi Süleyman'dan daha önce olan, daha eski olan Kufe ehli. Tamam mı? Tamam. Ki bunların arasında Kufe ehlinin imamı olan ve Hammad ibn Ebi Süleyman'ın da kendi şeyhi olan çok en büyük selef alimlerimiz arasında yer alan İbrahim Ennahai ve Benzerlerahi. Bu görüşe yani Hammad ibn Ebi Süleyman'ın edindiği bu görüşe ki bunun aslı daha yani bunun aslına baktığında daha şeye dayanır ama bu görüş kalıbıyla Hamad bin Ebî Süleymandan gelir. Bu görüşe en en karşı en şiddetli olanlardan bir tanesi de İbrahim Ennekai'yi görüyor musun? Hamad bin Ebî Süleyman'ın hocası olan İbrahim Ennekai, Hamad bin Ebî Süleyman'ın bu görüşüne en şiddetli olanlardan bir tanesiydi. Hatta ondan önce İbni Mesud radıyallahu anh bak daha önemli. Kûfe ehli'nin yani İbrahim Ennekai ve onun ashabı vesaire ta kime dayanır? İbn Mesud'un hesabına dayanır. İbn Mesud'un eshabı ircayı zemmeden ve ircaya muhalefet eden Mürciyelilere, ircaya muhalefet edenlerin en şerlilerinde, şiddetlerinde dendiler bunlara. Anladın? Mı? Bak nasıl Kûfe ehli Hammad bin Ebü Süleyman'ın Ebu, Süleyman Ebu Hanife'nin bu görüşünü çökertiyor. Yani ashab babında, insanların alıp veya reddetme babında. Düşün bunların şeyhi var. Hammad bin Ebü Süleyman Hamad İbni Ebu Süleyman'ın benzerleri, hatta daha önce İbn Mesud ve ashabı ircaya karşı en şiddetli insandılar. Tamam. Hı -hı. Ancak tabi dediğimiz gibi ne oldu? Hamad İbni Ebu Süleyman burada kime muha muha muha muhalefet etmiş oldu? Hem hocası İbrahim Annekay'ı hem Selef'ine muhalefet etmiş oldu. Tamam. Bakarsan bunların hepsinden bahseder Şeyh Huluslam Rahimullah fetvasında. Sonra ahi bu ne dedik? Sonra Ebu Hanife bu mezhebi taklit et, etti. Tamam mı? Yani Ebu Hanife'nin bu mezhebi taklit etmesiyle ne oldu bu görüş? Bu mezhep şöhret kazandı. Dikkat et. Hamad İbni Ebu Süleyman'la tamam bu kıvılcınlanmalar olduğu bir hareketlenme oldu. Ama daha çok ne oldu? Ebu Hanife'nin e, Hamad İbni Ebu Süleyman'dan alarak bu görüşü taklit etmesiyle bu görüş artık ne oldu? Şöhret kazanmaya başladı. Çünkü Ebu Hanife'nin etbağı çoktu. Bundan dolayı Ebu Hanife'nin birçok eshabı ahi, bu görüşü desteklemeye başladı. Bunu eşhareye bakarsan işte yani esha, eshabı noktasında Ebu Hanife'nin eshabı noktasında makalatında bunları belirtmiştir. İbn Azim fihsalde belirtir. Hatta İbn Ebil Es taha, Tahavi şarihi. Mesela onun Türkçesini bastı. Değil mi? Biliyorsun Akide Tahavi. Evet. İbn -i Ebil Es zikreder onu bakabilirsin ya. Bunun hepsinin sonucu yani. Hatta bu bu görüşe İmam Tahavi e, yani hatta bu görüşte ya hatta bu görüşe yani İmam Tahavi bi bizzat kendi akidesinde yer vererek destek vermiştir biliyor musun? İmam Tahavi de çünkü Ebu Hanife'nin eshabındandır. Tamam Yani gelir o e ekolden gelir. O, o da kendi akidesinde buna destek vermiştir. O yüzden akideti tahaviyenin iman hakkındaki o görüşün galattır akıya. Tamam Batıldır yani. Ve hatta fıkıhta Ebu Hanife'nin mezhebinden olan bazı eşareler var. Şimdi eşareler genelde e, şeyden işte fıkıhta daha çok İmam Şafi'ye vesaire dayanır. Ancak tabi bu demek değil yani her şa, her eşare bu şeye İmam Şafi'ye dayanır. Bu şart değil ki böyle de olmamıştır her zaman. Fıkıhta Hanife olup da Akide'de eşare olanlar da vardır. Ma tamam mı? E, fıkıhta Ebu Hanife'nin mezhebinden olan birçok eşari de bu görüşe sonra tabi oldular. Mesela Şerhül cevhereye bakabilirsin vesaire. Böylece yayıldı. Anladın Bugün mı? De ha? Bugün de böyle. Tabii böylece yayıldı işte zaten. Onu Ge Geldi günümüze yani. Bu görüşün Ebu Hanife Rahim nispeti ahi. Senin az önce sorduğun şey işte yani Ebu Hanife'ye bu görüşün nispeti yani iman evet amel imandan değildir bu görüşün Ebu Hanife'ye nispeti meşhur. Tamam. Yani ilim, ehl, ilim ehli indinde bu meşhur. İlim ehli indinde bu meşhur. Bunu ondan Ebu Hasan el Eş'ari makalatında sonra ne bileyim e İbn Haz'ın Fisal'ında, İbn Ebil İz Tahavi şerhinde hatta İmam Tahavi'nin mukaddimesine bak yani İbni Ebil İz'in ona yazdığı şerhin kısmı değil İmam Tahavi'nin bizzat lafızlarının mukaddimesine bak der ki bu akide Ebu Hanife'nin işte Muhammed İbni Hasan Şeybani'nin vesaire e, akidesidir diyor. Sonra akideyi zikrederken iman kısmında işte e, zikrediyor bu akideyi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Ebu Hanife'nin bu görüşü, Ebu, yani Ebu Hanife'ye bu görüşün Ebu Hanife'ye nispet edilmesi ilim ehli tarafından meşhur. Dediğim gibi Ebu Hasan'ın eşari makalatında e, ondan zikreder. E, e, i̇şte İbni Hazm Fisal'ında zikreder vesaire. Dediğim gibi yine İbn Ebne Bilis Tahavi şerhinde ve diğerleri zikretmişlerdir bunu hep. Hatta İbn Teymiye'nin ahi kelamının zahiri de buna delalet ediyor. Yani Ebu Hanife'nin böyle söylediğine delaleti ediyor. Allahu alem. Hmm. Yani Allahu alem İbn Teymiye'nin kelamını okursan, İbn Teymiye'nin lafızlarını okursan, İbn Teymiye'nin kelamının da zahiri Ebu Hanife'den bu görüşün sabit olduğu. Tamam? Hmm. E, ortaya çıkıyor. Hatta eş Eşarilerden bir kısım kelamcılar da bunu Ebu Hanife'ye nispet etmişlerdir. Mesela Beycuri gibi, Semerkandî gibi, mesela Es-Sahafül ve başkaları vesaire. Yani baktığımızda bu kadar bir topluluk. Anlatabiliyor muyum? Yani düşün, e, bunu işte Ebu Hasan'ın Eşari makaratında söylemiş, bunu işte ne bileyim e, İbn Ebil İsh Tahavi şerhinde söylemiş, İmam Tahavi bizzat kendi metninde bunu söylemiş, İbni Hazım ne bileyim Fisal'da söylemiş. İbn-i Teymiye'nin za kelamının zahiri böyle e, ne bileyim eşarilerden dediğim gibi bir kısım kelamcılar bunu Ebu Hanife'ye nispet etmişler vesaire. Yani bu ilim ehli katında meşhurdur Ebu Hanife'den sabiti. Tamam Yani bu meşhur. Dediğim gibi kelamcılardan yani eşari kelamcılardan düşün ki bunlar o görüşe yakınlar. Mesela Beycuri de gibi Semerkandi gibi yani e, başkaları da var. Bunlar hepsi nisbet etmişlerdir bu Ebanife. Hatta Ebu Hanife'ye nispet edilen El, El Vasiy adlı eserinde diyor ki: Yani Ebanife El Vasiy adlı eser var, tamam mı? Bu Ebanife'ye edilir bu eser. Evet. Orada diyor ki: El imanu ikrarun bil lisan tasdikun bil İman lisan ile yani dil ile ikrar etmek, ile ne yapmak? Tasdik etmektir diyor. Vasiyye de zikreder bunu ki bu vasiye Ebu Hanife'ye nispet edilir. Hmm. Bu hatta bu eser Ebu Han yani e, bu yani bu eser Ebu Fe nispet edilmekte kalmamış. Bazı Hanefi fukahaları bu eseri şerh etmişlerdir mesela. Ebu Hanife'ye nispet edilen bu vasiyeyi Hanife fukahaların bizzat kendileri bunu şerh etmişlerdir. Ancak tabii ki burada da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu eserin Ebu Hanife'ye nispetinin doğruluğu Allahu alem. Tamam? Kat'i değil yani. Net değil. Tamam. Vasiye diye bir eser var ortada. Bu Ebu Hanife'ye nispet ediliyor. Hatta Anif'i fukalarından bazıları bu nispeti kabul edip buna şerh etmişler. Önem vermişler. Şerh düşmüşler buna. Tabi bu eserin dediğimiz gibi Ebu Hanife'ye ancak bu eserin Ebu Hanife'ye nispetinin doğruluğu ihtimalli biraz. Allah'u u alem. Tamam? O, yani daha çok bahse ihtiyaç var. Kalabelerin görüşlerine sahibi ya, ya işte, işte dediğim gibi yani baktığın zaman o eshaptan yani o ekolden bunlar zikrediliyor. Yani Ebu Yusuf'un bizzat işte kitabında Ebu Yusuf'un böyle dediği bu şekilde değil. Mesela baktığın zaman İmam Tahavi Hanefi'dir. Tamam. İmam Tahavi Hanefi'dir. Akideyi yazar ve başında söyler mesela. Ne der? İşte bu Muhammed İbni hasan şeybani veya diğer talebeleri vesaire Bunun içine Ebu Yusuf da giriyor, diğerleri de giriyor. Buna nispet ediyorlar. Tamam ve bu nispet edilmesi ehli tarafından meşhur, çok meşhur. Hatta İbn Ebil İz, İbni Ebil İz dahi hata, hata etmiştir bu konuda. Demiştir ki, İmam der ki mesela, şimdi Guraba'daki akideti tahaviye muhtasar olduğu için insanlar bunu bilmez pek de. Guraba'daki tahaviye çok güzel, ne manada çok güzel. Yani orada hata edilen yerler çıkarılmış, temizlenmiş. O yüzden şu anki Türkçe'ye basılan bu şey, Guraba'daki bu eser muhtasarıdır. Onun aslına döndüğünde görürsün. Aslı iki, cilt, iki cilttir, kalın iki cilttir. Aslına döndüğünde bunu görürsün. E, tabii Türkçesini onu almışlar mı, almamışlar mı bilmiyorum. Orayı hiç okumadım yani. Türkçesini hiç okumadım şu ana kadar. Bilmiyorum ama aslında bu var. Onu biliyorum okuduğunda. E, e, İbni Ebil izler ki mesela tahavvinin metni işaret ederken... ...Ebu Hanife ile işte selef alimlerinin arasında... ...iman hakkındaki ihtilaf lafzidir. Yani fark yoktur manasına getiriyor. Bu hata. İbn-i Ebliz burayı anlayamamış. Ebu Hanife ile e, Selef'in görüşü aynı değil. Ebu Hanife ile Selef'in görüşü arasında ihtilaf, lafzı ihtilaf değil. Bilakis manevi ihtilaftır. İhtilaf açık ve net işte. Ameli imana sokmuyor. Artılmaz eksilmez diyor yani. Anlatabiliyor muyum? İşte Anladım. bunlar hep ne yapmış? Nispet etmişler. Anladın mı? E, i̇şte dediğimiz gibi allah e, Allahu Alem e, vasiyenin Ebu Hanife'ye nispetinin e, ne kadar şey olduğu katı değil yani. Tamam. Tabi şunu da belirtelim. Her ne kadar bu görüşün Ebu Hanife'den sub subutiyetinin yani Ebu Hanife'den tabi bu görüşün subutiyetinin zayıf olduğunu söyleyenler olmuş olmamış değil. Yani Ebu Hanife e, bu görüşü hiçbir zaman söylememiştir veya dönmüştür şeklinde. Anlatabiliyor muyum? Evet. Söyleyenler olmuş tarihte. Mesela Eyci gibi. Mevakıfında söyler mesela Eyci bunu. Tamam Mesela Eyci bunu söyler. Veya ne bileyim, Bagdadi de bunu söyler usulü dinde. Ebu Hanife'nin bu görüşte. Yani bu görüşü Ebu Hanife'ye nispet etmiyorlar. Yani Ebu Hanife'ye nispet edilen bu görüşü onlar kabul etmiyor. Ebu Hanife'nin nispetini inkar ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Çünkü bu e, yani... Çünkü bunu çok sorun oluyor insanlardan. O yüzden bunu belirtmek istedim. Anladın mı? Yani evet, evet, evet, he, ancak mi? ancak tabi sonuç olarak diyoruz ki Meşhur Han Allahu Alem Ebu Hanife'nin bu görüşte olduğu ve Ebu Hanife'nin bu görüşten dönmedi. Zahiren hükmedi. Yüksek. Çünkü baktığın zaman e E.C. işte Bagdadi veya başkaları birkaç kişi daha var. Bunu Ebu Hanife'nin nispetini inkar ediyorlar ama meşhurluğu bunun çok daha açık ve net. Bunu ashabından birçok kişi, başta İmam Taha'vi olmak üzere, İbni Ebiliz olmak üzere ki başkaları da var vesaire ve fırkalarda mutakassız olan birçok insan Ebu Hanife'ye bunu nispet etmiş ve bu meşhur. O yüzden Allahu Alem. Tabii kat'i söylemiyoruz. Burada raci olan görüş. Bu Ebu Hanif'e nispeti sahiptir. Ebu Hanife bunu söylemiştir ve dönmemiştir. Tamam. Altıncı ve son görüş. Bunu da zikredeceğiz. Dersi bitireceğiz inşallah. Haftaya veya haftaya müsait olamayacağım. Bir dahaki haftaya o. Tamam. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi altıncı ve son görüş haricilerin ve muhtecilerin görüşü. Bunlara göre iman ne? Söz olsun, amel olsun, itikad olsun. Allah'ın kulları üzerine farz kıldığı her şeyin ismidir. Tamam. Evet. Dikkat et. Bak bu lafza, bu lafza dikkat et. Bunlara göre iman ister söz olsun. Fark etmez. Amel olsun, itikad olsun. Hangisi olursa olsun. Allah Azze ve Celle'nin kendi kulları üzerine farz olarak kıldığı her şeyin ortak ismidir iman. Şimdi buraya kadar çok güzel değil mi? Evet, evet. Tam e, kapsayıcı olmasa da genel olarak güzel. Ancak şayet akı bunun bir kısmı giderse diyorlar bu kişinin müminliği diye bir şey kalmaz. Yani bunlar o zaman ehli sünnete nerede muhalefet ediyorlar? Muvafakat ettikleri yer Ehl-i Sünnet diyor ki iman kalbiyle tasdik, dille ikrar, azalayla amel. Bunlar diyor ki evet doğru. İman kalbiyle tasdik, dille ikrar, azalayla amel. E ne farkımız var? Bize göre iman artılır eksilir. Bunlara göre iman artmaz ve eksilmez. O yüzden ne diyorlar? İman da artma ve eksilme olmayacağına göre cüzü giderse küllü ne olur? Gider. Zaten mürciyelerle haricilerin ortak buluştuğuları nokta var. Ama ortak buluştukları noktadan ayrılıyorlar. Burası çok ilginç. Bak şimdi. Mürciyelere göre ee, ve haricilere göre iman bir bütündür. Cüzlere bölünmez. Ama bize göre nedir iman? Mesela 70 küstür, şubedir. Kalple tasdiktir, dille ikrardır, ağızla ilandır, vesaire. Tamam? Ama mürciyelere göre ve tam onların zıttı olan haricilere göre iman nedir? Bir bütündür cüzlere bölünmez. O zaman haricilerle mürciyeler neyde ittifak halindeler? İmanın bir bütün olup cüzlere bölünmeyeceği noktasında ne? İttifak halindeler. Bundan dolayı hariciler ne diyor? İman bir bütün olduğu için cüzü giderse ne olur? Evet. Külli gider yani kafir olur. Adam. Büyük günah işledin. E cüzü gitti kafir oldu. Mürciyeler de tam tersi. Diyorlar ki iman bir bütün olduğu için birazcık kalırsa yani imandan bir emare kalırsa bütünü vardı sende. Ona geliyor. Anladın mı lafı? O yüzden ikisi arasındaki mukayene budur. Ehli sünnet ile harici arasındaki mukayeneye gelince bak mesela maalesef ve maalesef İbn Hacer Rahimullah Fetul Bari'de de bu hataya düşmüş. Diyor ki İbn Hacer Selefe göre yani Ehli Sünnete göre iman Selef haline göre iman kalb ile tasdik, dille ikrar, ikrardır, azalar ile ameldir. Ama azalar ile amel imanın kemal şartıdır. Sıhhat şartı değil. Yani olmasa da olur. Anladın mı? Onlarla diyor şeyler hakkında, hariciler hakkında arasındaki fark ise hariciler ameli imanın sıhhatinden saymışlardır. Eylü sünnet ise kemalinden saymıştır. Yani ne demek? Haricilere göre amel imanın sıhhatinden yani amel yoksa iman yoktur otomatikmen adam kafir olmuştur. Ama ehli sünnete göre hayır, hiç amel olmasa da iman vardır. Bu garap. Yok yok. Selefe göre. Diyor hiç bunu. Hiç amel yok yoksa. Bunu evet, evet. İbn Hacer zikrediyor ah, Biz bunun ah. hatalı olduğunu söylüyoruz, tamam ah, Yani bunu ah. İbn Hacer de bu hataya düşmüştür diyoruz. Bak burayı tekrarlayayım. İbn Hacer'e göre İbn Hacer şimdi anlatır mesela. Şeye bak mesela Buhari'nin iman bölümüne bak. Oradaki hadisleri şerh ederken bunu söyler. Tabii Türkçeye de var mı bilmiyorum. Vardır Allahu alem. Yani çünkü Türkçeye çeviren de muhtasar maalesef. Evet. İnsanlar onu da pek şu an bilmiyorlar. Yani Türkçeye çevrilen de muhtasar. Ama Allahu alem büyük ihtimalle bunu almıştır yani. Tamam? Burası önemli olduğu için bunu almıştır yani. Şimdi bak Fetuh-u Bariye'ye baktığında İbn Hacer anlatırken göya işte haricilerle ehli sünnet arasındaki farkı söylerken şunu söyler. Ehli sünnete göre amel imandan şey Ehl-i Sünnete göre iman kalple tasdik, dille ikrar, azalarla ameldir. Keza haricilere göre de kalple tasdik, dille ikrar, azalarla ameldir. Sonra diyor ki İbn Hacer, aralarındaki fark şudur. Haricilere göre amel imanın sıhhat şartıdır. Yani olmazsa olmaz şartıdır. Ehl-i Sünnete göre ise amel imanın kemal şartıdır. Yani ne demek bu? Amel yoksa iman kamil değildir ama iman vardır. Böyle bir şey yok. Eğer zahiri amelin bütünü bir insanda yoksa o insan kafirdir ehl-i sünnetinde de. İmana girmemiştir yani. Kafirdir. Her yani şey imandan çıkmıştır yani. O yüzden buraya dikkat edeceğiz akıyım. O yüzden diyoruz ki İbni Hacer orada farkın, farkı belirtmede isaber edemiş, edememiş. Asıl dakik fark şudur. Bir insan derse ki, siz diyorsunuz ki ehl-i sünnet olarak. İman kalb ile tasdik, dille ekrar, azal ile ameldir. Hariciler de diyor ki, aynen kalb ile tasdik, dille ekrar, azal ile ameldir. Nedir sizinle onlar arasındaki fark? Ne diyeceğiz? Bizimle onlar arasındaki fark şudur. Biz amel imandandır diyoruz, hariciler de amel imandan diyor. Ama bize göre iman artılır, artar ve eksilir, haricilere göre ne? İman artmaz ve eksilmez. Bundan dolayı hariciler bir insan orucu terk etti. Hemen ne oldu? Kafir. Evet. Bir insan ana babaya iyiliği terk etti. Ne oldu? Kafir. Evet. Neden? Çünkü iman bölünmüyor. Ehli sünnet hayır öyle demiyor. Namazın terki kafir mi? Ana babaya terki kafir mi? Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmanın terki kafir mi? Diyoruz ki sen bana cüzü söyle ben sana hükmünü söyleyeyim. Eğer sen bana Ameller arasında, yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmayı, terk etmeyi soruyorsan ben diyorum ki onu terk etmek kafir değil. Eğer sen bana orucu soruyorsan diyorum ki bak o selef arasında ihtilafla. Namazı soruyorsan bak selef arasında ihtilafla. Allah'tan korkmayı sor soruyorsan bak o da bir amel. Kalbi amel de olsa o da bir amel. Bak onun terki icma enne, Küfür. Tamam Bunları zaten ilk mukaddime kısmında tafsili anlatmıştık tamam o yüzden diyoruz ki haricilerle şey arasında, eli sünnetin arasında fark budur, tamam? <gülüyor> o yüzden bunlara göre, yani e, altıncı görüş, hariciler ve mutezillerin görüşü bunlara göre iman, söz olsun, amel olsun fark etmez, itikad olsun, Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerine fars kıldığı her şeyin ismidir. Şayet bunun bir kısmı giderse, bu, yani bu kişinin müminliği diye bir şey olmaz. Müminli diye bir şey e, gündeme gel, Yani müminli diye bir şey kalmaz yani. Tamam Bilakis külliyen imandan çıkar diyorlar. Ancak dedik ya bu altıncı görüş Kimin görüşü de hariciler ve mutezilere göre. Şimdi buraya kadar anladık ya. Hı -hı. Ancak haricilere göre bu insan kafirdir. Mutezilelere göre ise nedir? Fi menziletin beynel menzilete indir. Yani iki yol arasında bir yoldur. Şimdi bu altıncı görüşü bizler her ne kadar Haricilerle mutezirlerin ortak görüşü olarak zikretsekse aralarında hiç fark yoktur demek değil bu. Aralarında fark var. Tamam ikisi de imanın tarifini aynı yapıyorlar. Diyorlar ki evet iman Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı her şeydir. E ancak bunu bir insan terk ederse yani mesela e, şayet bir insan bir kısmını terk ederse ne olur? Müminliği diye bir şey kalmaz. İkisi de diyor bunu. Peki müminliği diye bir şey kalmaz da ne olur? Müminliği kalmayan e, imanı ne olur? Akı? Yani müminliği kalmayan insan ne olur? Kafir olur Değişim. değil mi? Değişim. Değişim. Ama işte ikisi bunu söylemiyor. Ne diyor? Değişim. Diyorlar ki, X de diyor ki müminliği kalmaz ama sonuçta farklı diyorlar. Ne diyorlar bunlar? Haricilere göre müminli, müminliği kalmaz o zaman ne olur? Kafir olur. Muhtezile'ye göre de evet müminliği kalmaz ama kafir olmaz. Kafir de demeyiz. Ne deriz? Menziletüm fi menziletin beynel menziletinin. İki yol arasında bir yol. İki yoldan kasıt ne? İman ve küfür. Arasında bir yol. Tamam. Peki hı hı. ahiretteki kısmına gelince bu insan peki ahirette ne olacak? Yani tamam haricilere göre bu insan kafir. E kafir de ahirette ne olur? Ebedi cehennemde kalır. E peki ey mutezile size göre bu insan dünyada kafir de değil, mümin de değil. Müminle kafir arasında bir yol. Peki ahirette bunun hakkında ne olacak? İşte burada yine haricilerle ne yapıyorlar? Aynı görüşü belirtiyorlar. Yani sonuç olarak yine aynıyı söylüyorlar. Ne diyorlar? Evet. ikisi de ebedi cehennemde kalacak. Anladın mı? Bu en evet. son e, hariciyle Sadece şey arasını... E, lafız değişikliği, dünyada lafız değişikliği var. Yani şöyle toparlayacak olursak, bunlara göre iman Allah'ın farz kıldığı bütün şeylerin ortak ismi değil mi? Evet, evet. Ortak ismi. Peki bu ortak isim eee yani bu farzlar, bu ortak ismi toplayan, içeren bu farzlar. Ee, bir kısmının terk edilmesi, bir kısmının terk edilmesi kişiyi ne yapar, müminliğini ne yapar, alır. Peki, müminliği alınan bu insan ne olur? Haricilere göre kafir olur. Mutezilelere göre iki yol arasında bir yolda. Peki, tamam. Bunlara dünyada iki yol arasında bir yol dedik. Peki ahirette ne olacak? Haricilerinki çok açık. Çünkü haricilere göre kafir olduğuna göre ahirette de ne olacak? Ebedi cehennemde Can. kalacak. Mutezile'de diyoruz, size göre burada da evet, burada da haricilere mu muvafakat ediyorlar. Biz de diyorlar ebedi cehennemde kalacak. O zaman aralarındaki bir fark var, ne? Dünyadaki isimlendirme farkı var aralarında. Hmm. Tamam? İşte fısala baktığın zaman falan hepsini görürsün bunların. Hatta onların mesela şeyler var. Mesela ee, Şerh Usul Hamsa. E, e, Kimin de şey Kadı Abdülcebbar'ın Mu'tezilelerin zamanındaki en büyük alimlerinde. Baktığın zaman kendi kitabında görürsün Şerh Usul Hamsa'da. Kadı Abdülcebbar. Tamam. O zaman Mu'tezileler kendi aralarında akı Şimdi burada ince bir nokta daha var. Şimdi bak bunların tarifine 10 dakika daha inşallah sabır bitecekler. Tamam. tamam. Şimdi tamam. Şimdi mutezileler kendi arasında ne dedik? E yani mutezileler kendi aralarında bir tarif yapıyorlar. Ne dediler bunlar? Allah'ın farz kıldığı her şeyin ismidir diyorlar. İman. Doğru mu? Evet. Ancak bak, mutezileler kendi aralarında nafileler imandan mıdır, değil midir noktasında tenakuz ve ihtilaf içindeler. Tamam, farzı anladık. İman ne? Allah'ın farz kıldığı her şey. Ama Nafileler imandan mıdır değil midir? İşte bu noktada mutezileler kendi aralarında ihtilaf ve tenakız içindeler. Mesela Ebu Ali'l-Cubba'i'ye göre bu mutezilelerden veya Ebu Hişam'a göre yine ve bunlardan bir gruba göre nafileler imandan değildir. Mesela Ali'l-Cubba'i Ali kimdi mesela geçen derslerde söyledik. Ebu Hasan'ın eşari ilk döneminde kimdi? Mutezile'ydi. Onun üvey babası. Tamam bu Basra'nın en büyük mutezile alimlerinden de Ali el İşte bu bu Mutezili olan Ali el göre yine Ebu Hişam'a göre ki bu da Mutezilelerin meşhur alimlerindendir. Ve bir grup Mutezile'ye göre daha nedir? Nafileler ne ahi? İmandan değil. Bir de Ebu Huzeyl Ebu Huzeyl var. Bu da en meşhurlarındandır. Zaten Mutezile dediğin zaman akla işte Ebu Hişam, Ali el işte Ebu Huzeyl el-Allaf, Kadı Abdülcebar bunlar gelir. İşte Vasıl bin Ata böyle e, meşhur 5-6 tane var. Tamam mı? En meşhurları. Çok var da en meşhurları bunlardır. İşte Ebu Huzeyl'il Allah ve bir gruba göre de mutezilelerden, ki bu mutezilenin büyük alimlerinden olan Kadî Abdülcabbar var ya, onun da şerh şer e, usulül hamzesindeki tercihidir. Hatta, <gülüyor> <gülüyor> evet bu görüş, hatta mezheplerinde sahih olanın bu olduğunu söyler. Ne diyorlar bunlar? Bunlara göre nafileler imandan değil. O zaman baktığımız zaman işte Ali'ül Cübbâi olsun, Ebu Hişam olsun ve bir grup mutezile ne yapıyorlar? Nafileler imandan değildir diyorlar. Ebu Hüzeylül Allâf olsun ve dediğim gibi Kadî Abdülcabbar olsun ki Kadi Abdülcabbar şer Usul hamsesinde der ki bizim mezhebimizde sahi olan görüş budur. Ve onu tercih etmiştir Kadî Abdülcabbar ve onun Üzerine basarak söylemiştir bunu. Ve bir grup mutezile daha ne demiştir bunlar? Bunlar da demiştir ki e, nafileler imandan değildir. Yani bunları kendi kitaplarında söylüyorlar şar usulü kamsede mesela. Mesela mutezilenin nadir kitapları gelmiştir günümüze. Bunların en teferruatlarından bir tanesi olan Kadî Abdülcabbar'ın usulü kamsesidir. Kesinlikle bir avama, ehl-i sünnet olsun veya olmaz. Bir avama hatta İlim talebesinin yeni ilim talebelerine hatta yani bir mesafe kat etmiş dahi olsa ilim talebelerine bu kitabı okumak tavsiye edilmez. Tamam mı? Yani kafayı allak bullak eder adam şüphe içinde bırakır. O yüzden sağlam bir temel almak lazım akidede, imanda vesaire, us isim sıfatlarda, diğer mevzularda ki anlatabiliyor muyum? Bu kitapları okuduğunda şüpheleri defedebilirsin Yoksa kimseye bu kitapları okumayı ta tavsiye etmiyoruz tamam mı? Evet. Ama bunların hepsi mevcut kitaplarında açık yönetim tamam mı? Evet. Hatta Kadir Ebu Ya'la alimlerden imanında da bunların bu görüşlerini zikreder. Tamam mı? bu durumunu zikreder yani. Tamam. Kendi kitapları dışında. Bir de Kadir Ebu Ya'la da söyler bunu imanda vs. Tamam. Haricilere görünce peki ahi, Hani nafilelerin durumu nedir? İmana göre durumu nedir? Tamam. Mu'tezile'yi anladık aralarında. Şimdi bunlar hani Mu'tezile'yle hariciler dedi ya. Allah'ın farz kıldığı şeylerdir. Peki nafileler, e, mutezileler aralarında iki grup. Bunu anlattık. Peki haricilerin nafilelere bakışı, arası, bakışı nedir? İmanın müsemması noktasında. Hariciler diyorlar ki, yani her ne kadar ahi, bak şimdi buraya dikkat et. Her ne kadar i̇bn Hazım, Fisal'ında olsun veya El-İci, i̇bn Hazım'a göre veya El-İci'ye göre her ne kadar hariciler nafileleri imana sokuyorlarsa da ancak Allahu u Alim, meşhur olan haricilere göre nafileler imandan değildir Tamam. Ha bu haricilerin bile fırkaları içinde ayrılan fırkaları var ya. Var. E ibadiler var vesaire. Bak ona kısaca de değineyim o zaman. Bak şimdi. Şimdi Zorluyorsan <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. E, zaten hoca yetiştiren talebeler olur. Sen zorlayacaksın ki anlayabilir onun. Yani hoca yetiştiren en büyük etken talebedir akı. Tamam? tamam. Şimdi bak şöyle diyeyim o zaman. Şimdi Muhtezile'yi anladın mı? Anladım. Oğlum. Peki şimdi haricilere gelince şimdi İbni Hazım olsun mesela El-İyici olsun veya başkaları da var yani. Bunlara göre hariciler nafileri imana sokuyorlar. Ancak Allahu u Alim meşhur olan Haricilere göre nafileler imandan değil. Neden akı? Şimdi ben bundan yani bir müddet önce bu şey değildi, tam mutahhak değil ama Allahu alem meşhur olan görüş burada haricilere göre nafileler imandan değil. Çünkü bak, harici ibadi olan Ebu Ammar el Mucizine baktığımızda bunu net görüyoruz. Anladın? Anladım. Çünkü eğer bir fırka hakkında bir görüş ortaya konuluyorsa başkaları tarafından ve o fırkanın kendisi de o görüşü reddediyorsa asıl kim alınır? O fırkanın kendi söylediği alınır. Kendi hakkında söylediği alınır. O yüzden hani başta da söyledim ya İbni, evet. ha İbni Hazım ne yapar? Lazım'ı mezheple kişilere ara alır. Belki bu o kabildendir. Anladın mı? O yüzden baktığımız zaman harici ibade olan ki günümüze kadar da gelmiştir bu ibadeler mesela. Umma, Ammandadır bunlar vesaire. Bir kısmını kuşatmışlar. Hatta bunlar zamanında şeyh bin bazen münazara teklif ettiler vesaire. Uzun hikaye. Onun hikayesini bir ara aramızda muhabbet ederiz. Bin bazen münazara, münazara teklif ettiler. Tüm dünyanın önünde. Televizyonlarda vesaire. Evet, sonra bir şeyler oldu. Sonra kendileri reddetti. Böyle uzun bir hikaye. Allah'a kulli hal. Ee, tabii merak ettiysen anlatayım yani. Sonra içinde kalmasın. Kısaca. Şimdi bu ibadeler var Amman kısmında. Tamam. Evet, Şu an evet. onlar hala yaşıyorlar. Bunların kendi aralarında şeriatı ilan etmişler. Gözü açık bir kadın bile bulamazsın yani anlıyor musun? açık bile bulamazsın. O kadar şeylerdir peçe vesaire. Bunlar hala günümüzde yaşıyorlar ve ummanın yüzde yani orayı fethetmişler kendilerince bir şeriat tayin etmişler. Halifeleri de var Ahmet e, Halil Ab Abdullah Halil Ahmet diye. Hatta şey yazarsa mesela klavyem falan Arapça yazıyorsa e, YouTube'e mesela yazarsan Halil Abdullah Ahmet diye. Onların şu anda dünyadaki şehirlerinin bazı sohbetlerini, tefsir derslerini görebilirsin. Arapçadır tabi bunlar. Yani Ala kulli hal bunlar meşhur yani. Arapça Arapça yazıyor mu bilgisayarın? Yazıyor ben... Tamam. Ala kulli hal yani. Mi? Görürsün böyle beyaz sakaldır vesaire. Onların var mesela, hatta yazdığı bir kitap var. ehl Sünnet'e, Reddi'ye işte yazdığı kitaplar var. Mesela açık açık söyler işte ki, ahirette Allah görülmeyecek. Ondan sonra büyük günah işleyenler ebedi cehennemde kalacak. Vesaire vesaire böyle sayar. Şimdi bu e, ibadiler günümüze kadar gelmiştir. Bunlar haricilerin bir koldur. İşte bu harici olan ibadi var. Ebu Ammar. El-Mucizi'ne baktığımızda bunları görüyoruz. Nafileleri imana sokmuyorlar. Tamam hafif. Genel olarak anlaşıldı inşallah. Allah'a amin olsun. Fırkaların görüşleri bitti. Önümüzdeki haftadan itibaren başka bir boyutta imanla alakalı dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahu والله وعلى